Bölüm 21. İyilik ve hayırlarda yardımlaşma. İyi, güzel ve Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. 5 Maide 2. İnsanların tek sermayesi olan zaman birimine andolsun ki Allah'ın gösterdiği yolda yürümeyen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 arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp ihtiyaçlarını karşılayan kimse de sanki savaşa katılmış gibi sevap kazanır. Hadis 180. Ebu Said el Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeyl kabilesinden